5. Birden biri, kimsesiz durumda ölüp de bir genç adam, sadık öğrencisi ve ateşli hayranı Jacques Poj tarafından getirilen yontucu Jerjek. Poche, Jerjek'in çok eski zamanlarda çalışmaya tek ve saplantısal tutkusuna adadığı günde on koca saati düşünmekte, haklı olarak bu saatlerin büyük olasılıkla cesede tüm ötekiler yerine üretken dakikaların yeniden yaşatılacağını göreceğini ummaktaydı. Merak içinde olayın kendisini haklı çıkarması durumunda tüm yeteneği özenli ayrıntı inceliklerine dayanan ustasının canlıyken gerçekleştirdiği mucizeleri öldükten sonra da gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini bilmek istiyordu. Kantorel'de bunu yeniden kurulan yaşam dilimlerinin örnekçelerine ne saltık bir biçimde benzediğini özellikle ezici bir biçimde göstermenin ilginç bir yolu olarak görmüştü. Her şeyin öngörmeye yönelttiği gibi ceset çalışma anlarını yaşadı, Polj bunları dikkatle inceledi, böylece kantörele değişik olgular üzerinde bilgi verebildi. Altı ay önce Barule adında biri Paris'e Jerjek'i görmeye gelmişti. Toulouse'un bu elli yaşlarına dek bekar kalmış zengin tüccarı henüz belirsiz bir süre sonunda oturduğu kentten büyük servetinin çekimine kapılmış bir genç kızla evlenecekti. Tüccar, gencecik bir kız karşısında başı dönmüş her ellilik gibi iyice abayı yakmıştı. Evliliği dolayısıyla dostlarının her birine ileriye kalabilecek, böylece tüm yaşamını aydınlatacak bir yüce tarihin anısını sonsuza dek sürdürecek, değerli bir armağan vermek istiyordu. Bir mücevher yitmese de modası geçerdi, bozulurdu. İnsan görmekten bıkarak elden çıkarırdı. Barule'ye göre küçük, dolayısıyla almaya güç yetebilirdi olsa bir ailede nice kuşak boyunca kalabilme şansına ancak ünlü bir adın imzasını taşıyan bir sanat yapıtı erişebilirdi. Yalnızca birkaç santimetre boyunda mermer jil üretiminde uzmanlaşmış olan ünlü mönlü Jerjek'e sipariş vermeyi uygun görmüştü. Sanatçının örnek olarak üç değişik mermer jil yapması kararlaştırıldı. Barule beğenecek olursa bir sıcak mutluluk gününün anımsatıcıları olarak fazlasıyla şen ve güleç olacak bu örnekleri aynı türden daha birçokları izleyecek. Bu arada önemli tarih saptanır saptanmaz her ayaklığa açıklıkla işlenecekti. Toulouse'u gittikten sonra Jerjek işe girişti. Çocukluğunda alışkanlığa dönüştürmüş olduğu tuhaf yöntemler kullandı. Jerjek yoksul bir öksüzdü. Bir Paris Lisesi'nde yatılı ücretine kendi aile yüklerini de yüklenmiş akrabalar büyük özverilerle ortak olarak ödemişlerdi. Böylece her türlü yuvadan uzak yaşamıştı. Çocukluk yaşamının en büyük sevinçleri yağmurlu pazar günleri toplu olarak saatler boyunca müze gezmeleriydi. Bu kutlu günlerin sonrasında şu tabloyu defterine çizerek ya da bu heykeli ekmeğinden çaldığı ekmek içi parçasını yoğurarak ezbere kopya etmeyi deniyordu. Bir gün Lourdes'a gözleri Watto'nun jiline takılıp kaldı, sonra onu kafadan kopya etmeye çabalayıp durdu ama taslakların hiçbirini beğenmiyordu. Düş kırıklığını haklı olarak una batmış kişinin tam aklının gereği, önemli bir zorluk çıkaran can sıkıcı çizgi yokluğuna bağladığından hiç değilse kendisinde daha zengin bir çalışma yanılsaması yaratacak bir aldatmaca tasarladı. Tüm bir sayfayı mürekkeple karaladı. Sonra iyice kuruyunca bir kaza yardımıyla bir köşede jilini eleme yoluyla ortaya çıkardı. Bu yöntem hemen başarıya götürdü onu. Koyu bir fon üzerinde kahramanını oluşturan büyüleyici aklıkların yavaş yavaş gelişi öylesine esinliyordu kendisini. O zaman örnekçeden uzaklaşarak kara sayfa üzerine duruş ve anlatımı aklına istediği gibi değiştirerek birçok kazıma jiller serpiştirdi. İçgüdüsü ayaklarının altında verimli bir yol açıldığını söylüyordu. Daha sonra elde kazağı çok düzenli bir biçimde boyanmış kağıdın üstüne aynı kişinin değişik yönlerden görülmüş bir yığın taslağını yaptı. Bıçağının yüzde bıraktığı ender mürekkep kalıntılarıyla şaşırtıcı deviniler elde etmekteydi. Ekmek içinden jiller biçimlendirmeye çalıştıktan sonra birdenbire yaşamının üstüne bir ışık yayıldığını görür gibi oldu. Her zaman resime yeğ tutmuş olduğu yontu sanatı, gözde konusunun verdiği gizemli kolaylıkları daha da iyi çıkarıyordu ortaya. Jil heykelleri yapmak bu iş iyice seziyordu, kendisine ün ve servet sağlayacaktı. Ama daha iyisini almak için tek kuruşu olmayınca kil yerine yalnız ekmek içi, araç yerine de parmaklarıyla nasıl ilerleyecekti? Her hafta profesör Broadland'ın bir bitki bilim dersine girmekteydi banyoda oturan ve aşırı bilim tutkunu tutumlu bir bekar olan profesör aylığından ve derslerinden artan her şeyi serada ilginç bitkiler yetiştirmeye harcıyordu broadland çoğu kez en iyi evhalları bile kanıtlamaları için yeterince açık bulmadığından işin zorluğuna kulak asmadan derste ele alacağı şu ya da bu örneği kendi eliyle evinden liseye taşımaktaydı Bir gün Jerjek ve arkadaşlarının önünde uzun uzun konuşmak üzere bir Pridiana Vidua'yı dünkü dulu biçimiyle laleyi andıran, yası çağrıştıran, hüzünlü adını ak örgeniyle kara taç yapraklarından alan kocaman anlam çiçeğini paketinden çıkardı. Pridiana video özellikle taçının dibiyle dikkat çekicidir. Pek çok ak kabarcık içeren kara bir mum çıkarır. Buna da yıldızı göğü andırması nedeniyle gece mumu adı verilir. Roteland, çiçeği kürsünün yukarısından öne doğru eğerek bu mumu tüm sınıfa gösterdikten sonra her eksiltmeden sonra yavaş yavaş yeniden oluştuğunu bildirerek kağıt kesicinin ucuyla azıcık bir parça kopardı. Bu parça elden ele geçerek öğrencilerin çekici yumuşak maddeyi elleriyle dokunarak yakından incelemelerini sağladı. Ender rastlanır bir yasılganlıktaydı. Jerjek sıra kendisine gelince bu yasılganlık karşısında birden çarpıldı. Broteland, Pridiana Vidua'nın genç dinleyicilerini fazlasıyla ilgilendirdiğini görmenin mutluluğu içinde uzun süre saksısında bakılması kolay olan uzaksıl çiçeği en yakın yazılının birincisine vereceğine söz verdi. Jerjek bir gece mumu kitlesinin sanatında atmasını sağlayacağı dev adımları düşününce tek bir amaca bağlandı artık, çiçeği kazanmak. Bir yılın cezayı göze alarak öbür ödev ya da dersleri bir yana bırakıp durmamacasına bitki bilim çalıştı, sonunda belirtilen sınavı kazandı ve Pridiana Vidua'yı Brodeland'ın elinden aldı. Jerjek tam ölçüsüyle sulayıp bakarak çiçeğin ölümüne dek belirli aralıklarla kurum rengi mumu hep yeniden doğduğu taçtan topladı. Sonunda küçümsenmeyecek bir kitle elde etti. Bu kitle de uysal esnekliğiyle dileklerini hemen gerçekleştirdi. Kalemliğindeki kimi derme çatma araçların veremeyeceği en ileri yapım inceliğini amaçlıyordu. Çamur olarak yetersiz kalan ekmek içinin, hiç değilse çamur kalemlerine elleriyle sonsuz ve şaşmaz biçimler vermekte çok iyi iş göreceğini, bunları sertleştirip kullanabileceğini düşündü. Uygulamaya konulunca düşünce başarıya ulaştı. Elinde kendi tasarlayıp iyice kuruttuğu araçlar, garip yöntemiyle gerçekleştirdiği son çizime göre mumuyla akıllı ve canlı bir jil yaptı. İşi iyice kıvamına getirdiğini sezdi. Tüm boş zamanlarını kazayla mürekkepli fon üzerine yapılıp kendisine verimli buluşlar esinleyen ak görüntü yardımıyla her birinin duruşundan, yüz çizgilerinden ve anlatımından başlayarak kahramanının binlerce biçim altında heykeleni yapmakla geçirdi. Bir yapıtı bitirir bitirmez Mumu elleri arasında yuvarlayıp yeniden iş görmeye hazır tek bir topa dönüştürmekteydi. Çok geçmeden en parlak tasarımlarını gerçekten bundan çıkardığını görerek Jerje kağıt üzerindeki garip ön çalışmasına gittikçe artan bir önem verdi. Her önden ve arkadan çok geliştirilmiş iki taslağını yaptı. Heykeli yaparken adım adım bunlar yönlendiriyordu onu. Hatta bunda yontucu çalışması için içgüdüyle benzersiz bir destek buluyor. Neredeyse istemeden gece mumunun aktaneciklerini incecikten sıralayarak eşsiz kazasının kağıdın üstünde öylesine büyük bir ustalıkla bıraktığı esinleyici mürekkep çizgilerini yumuşak kara heykelciğin yüzeyinde canlandırma alışkanlığına edindi. Böylece tamamlandırabilir landıktan sonra yapıt bir bakıma jelin tam negatifini oluşturuyor, pozitifini ise çiftte resim sağlıyordu. Yüzeyde taneci kalmayınca jelжек altta mumun içinde bulunanları çıkarıyor, tersine fazla gelmeleri durumundaysa içine gömüp el değmemiş bir kara birlik oluşturmayı önleyecek olanların üzerini kapatıyordu. Bu yorumsal çizgisel yaklaşım Jerjek için çok büyük sonuçlar verdi. Sonunda eşsiz başyapıtlar üretmesini sağladı. Sanatçı öyle seziyordu ki bu yaklaşım olmasa başyapıtlar aynı kusursuzluğa ulaşamayacaktı. Jerjek böylece usta yüzü görmeden daha delikanlılığında gözler kamaştırıcı bir yeteneğe kavuştu, öğrenimi biter bitmez çabucak başarıya ulaştı. Ancak değişik girişimlere karşın ilk çalışma biçimlerini hiçbir zaman değiştiremedi. Jillerinin her birinin oluşumunu ancak kaza ile yapılmış bir çifte resim iyi aydınlatıyor, satıcıların sunduğu değişmez çamur kalemi dizisine de ekmek içinden yapılmış araçlarını ye tutuyordu. Bunlar hiç değilse belirli gereksinimlere göre çabucak yeterli sertliğe ulaşmaktan da geri kalmadan en ince isteklerini karşılayabilecek binlerce yeni biçime girebilmekteydi. Bir bahçıvanın siparişi ...üzerine sağlamakta olduğu gece mumuna gelince, kara kitlesi içinde ak tohumların varlığıyla örnekçeden kopyalanan çizgilerin kesin ve etkileyici belirleyimine başka her maddeden daha kolay uymaktaydı.